Aleksandr Puşkin Atış Seslendiren Akın Altan Birbirimize Ateş Ederdik Baratinski Atış Hakkımı Kullanarak Onu Öldürmeye Andım Vardı Ateş Etme Sırası Bendeydi Ordu Bir Akşam Birliğimiz ilçesindeydi. Bir Kıta Subayının Yaşayışı Bilinen Şey Sabahları eğitim ve binicilik, alay komutanında ya da Yahudinin meyhanesinde öğle yemeği, akşamları da punç ve iskambil. İlçesinde ne kapıları bize açık bir ev ne de bir yavukluğumuz vardı. Kendi aramızda toplanır ve bu toplantılarda üniformalarımızdan başka bir şey görmezdik. İçimizde ordudan olmayan bir tek kişi vardı. 35 yaşlarında olduğu için yaşlı saydığımız bir adamdı bu. Görmüş geçirmiş olması aramızda büyük bir üstünlük sağlıyordu ona. Her zamanki asık yüzlülüğü, sert keşiliği, etkili konuşmaları, genç kafalarımızı şiddetle etkiliyordu. Hayatı bir esrar perdesiyle örtülüydü bu adamın. Görünüşte Rus'a benziyordu ama yabancı bir at taşıyordu. Bir zamanlar hafif süvari birliklerinde bulunmuş, üstelik başarılar kazanmış. Ordudan niçin ayrıldığını... Niçin bu yoksul ilçeye yerleştiğini bilen yoktu. Hem yoksulluk çekiyor, hem de cömert bir yaşı iş sürdürüyordu. Her zaman yaya dolaşır, sırtında hep yıpranmış bir ceket taşırdı. Fakat alayımızın bütün subaylarına açık bir sofrası vardı. Emekli erin hazırladığı öğle yemekleri iki üç çeşidi aşmazdı ama şampanya su gibi akardı. Hiç kimse onun varı, yoğu, geliri hakkında bir şey bilmezdi. Bu konuda soru sormak gözü pekliğini de gösteremezdi. Çoğu askerlikle ilgili yapıtlarından, bir de romanlardan oluşan bir kitaplığı vardı. Onları okumak isteyenlere seve seve verir, hiçbir zaman geri istemezdi. Buna karşılık başkalarından aldığı kitapları da geri verdiği görülmemişti. Başlıca işi tabancayla atışlar yapmaktı. Odasının duvarları kurşun izlerinden bal peteği gibi delik deşikti. Oturduğu yoksul kerpiç evin tek gösterişi zengin bir tabanca koleksiyonuydu. Sanatında o kadar ustalaşmıştı ki, içimizden herhangi birinin şapkası üzerine konulacak bir armudu ateş ederek düşürmek istese, alayımızda hiç kimse başını ona uzatmakta sakınca görmezdi. Sık sık düellolardan söz ederdik sohbetlerimizde. Silvio, böyle adlandıracağım onu. Hiçbir zaman katılmazdı bu konudaki konuşmalara. Başından düello geçip geçmediğini sorduğumuzda kuru bir evetle yetinir, başkaca bir şey söylemezdi. Bu gibi sorulardan hiç hoşlanmadığı belliydi. İçinde korkunç ustalığının kurbanı olan bir bahtsızın sızısını mı taşıyordu acaba? Onda korkaklığa benzer herhangi bir duygunu bulunur olabileceği aklımızdan bile geçmezdi. Çünkü sadece dış görünüşleri bile bu gibi kuşkulara olanak tanımayan insanlardan da Ama beklenmedik bir olay hepimizi şaşkına çevirdi. Bir gün on subay arkadaş, Silvio'da öğle yemeğindeydik. Her zamanki gibi. Yani adam akıllı içildi. Yemekten sonra ev sahibine oyunda bize kasa olmasını kabul ettirmeye çalıştık. Uzun süre karşı koydu. Çünkü hemen hemen hiç el sürmezdi iskambil kağıdına. Sonunda emir erine kartları getirmesini emretti. Masaya elli çerbonest boşalttı. Kartları dağıttı. Çevresinde toplandık. Oyun başladı. Oyun süresince ağzından tek söz çıkmadı Silvio'nun. Hiç tartışmaya girmez, herhangi bir açıklama yapmazdı. Karşısındaki oyuncu hesapta yanılmışsa, hemen ya farkı öder ya da fazlayı yazardı. Onun bu huyunu bildiğimizden, oyunu dilediği gibi yönetmesine ses çıkarmıyorduk. Fakat alaya kısa bir süre önce atanmış yeni bir subay vardı aramızda. Bu arkadaş bir ara dalgınlıkla hesapta bir yanlışlık yaptı. Silvio her zamanki gibi düzeltti hesabı. Silvio'nun yanıldığını sanan subay, bir açıklamada bulunmak istedi. Silvio tek söz söylemeden kart dağıtımını sürdürüyordu. Sabrı tükenen subay silgiyi aldı. Kendisine boşu boşuna yazılmış gibi görünen rakamları sildi. Silvio tebeşiri aldı, yeniden yazdı. Şarapla, oyunla, arkadaşların kahkahalarıyla kızışan subay, kendine ağır bir hakarete uğramış sayarak azgın bir öfkeye kapıldı. Masanın üzerindeki bakır şamdanı kaptığı gibi Silvio'nun başına fırlattı. Silvio yana kaçılarak vuruştan ancak kurtulabildi. Hepimizin canı sıkıldı. Silvio ayağa kalktı. Yüzü öfkeden bembeyaz, gözlerinden kıvılcımlar saçarak ''Sayın Bay'' dedi. ''Lütfen çıkıp gidin buradan ve bu olayın bu çatının altında geçmesinden ötürü Tanrı'ya şükredin.'' İşin nereye varacağından hiçbirimizin kuşkusu yoktu. Yeni arkadaşımızı şimdiden ölmüş sayıyorduk. Subay, uğradığı hakareti başkasaların dilediği gibi yanıtlamaya hazır olduğunu söyleyerek çıkıp gitti. Oyun birkaç dakika daha sürdü. Fakat ev sahibinin oyun oynayacak durumda olmadığını görüp birbirimizin peşi sıra kattık. Yakında alayda açılacak olan boşluktan söz ederek evlerimize dağıldık. Ertesi gün binicilik alanında zavallı subayın yaşayıp yaşamadığını birbirimize sorarken kendisi çıka geldi. Aynı soruyu ona da sorduk. Silvio'dan henüz bir haber almadığını söyledi. Bu durum şaşırttı bizi. Silvio'ya gittik. Onu avluda, avlu kapısına tutturulmuş bir iskambil birlisine arka arkaya kurşun yağdırırken bulduk. Hiçbir şey olmamış gibi, dünkü olay üzerine tek söz etmeksizin karşıladı bizi. Aradan üç gün geçti, subay hala sağdı. Şaşkınlık içinde, Silvio acaba dövüşmeyecek mi diye soruyorduk birbirimize. Dövüşmedi. önemsiz bir özürle yetinerek barıştı. Bu olay gençliğin gözünden adam akıllı düşürdü onu. Gençlerin en bağışlamayacağı şey korkaklıktır. Yiğitliği insan erdemlerinin en yücesi sayar, her türlü ayıbı bağışlatabilecek bir şey gibi görür onlar. Ama yavaş yavaş her şey unutuldu. Silvio yeniden eski etkisini kazandı. Sadece ben ona eskisi kadar yakınlık göstermiyordum artık. Düş kurmaya yatkın bir yaratılışa sahip olduğundan, hayatı bir esrar perdesiyle örtülü olan, bana gizemli bir roman kahramanı gibi görünen bu adama önceleri herkesten çok bağlıydım. O da severdi beni. Hiç olmazsa sadece benimleyken acı dilliliğini bırakır, az görülür bir tatlılık ve içtenlikle konuşurdu. Fakat o uğursuz akşamdan sonra şerefinin lekelendiği, bu lekenin temizlenmeyişinde yine kendisinin sorumlu olduğu düşüncesi aklımdan bir türlü çıkmıyor... Ona eskisi gibi davranmamı önlüyordu. Yüzüne bakmaya utanıyordum neredeyse. Silvio bunu sezmeyecek, nedenini anlamayacak adam değildi. Bu durumun onu üzdüğü belliydi. Bir iki kere bana bu konuda bir açıklamada bulunmak istediğini sezinledim. Fakat ona bu olanağı vermekten kaçındım. Silvio uzaklaştı benden. O günden sonra sadece arkadaşların yanındayken görüşüyordu onunla. Eski candan konuşmalarımız sona ermişti. Taşra'da yaşayanlar için çok önemli olan bazı şeylerden dalgın başkentlilerin haberi bile yoktur. Pasta gününün beklenmesi bunlardan biridir. Alay yazıcısı odası salı ve cuma günleri kimisi para, kimisi mektup, kimisi de gazete bekleyen subaylarla dolup taşardı. Paketler genel olarak hemen oracıkta açılır, haberler oracıkta yayılır. Böylece yazıcı odası ana baba gününe dönerdi. Mektupları alayımızın adresine gelen Silvio'da, Genellikle aramızda bulunurdu o sırada. Bir gün aldığı bir mektubun mührünü büyük bir sabırsızlıkla söktüğünü gördük. Her biri kendi mektubuna dalmış olan subaylar hiçbir şey sezinlemediler. Silvio, mektubu okuyup bitirdikten sonra bize döndü ve ''Baylar'' dedi. ''Bir an önce buradan ayrılmamı gerektiren bir durum var. Bu geceden tezi yok, yola çıkıyorum. Bana son bir kez daha yemeğe gelmeyi reddetmeyeceğinizi umarım.'' Bu sözleri söyledikten sonra bana dönerek şunları ekledi. ''Sizi de beklerim. Mutlaka beklerim.'' Sonra hızla çıkıp gitti. Bizler de Silvio'da buluşmak üzere sözleşip dağıldık. Kararlaştırılan saatte Silvio'ya gittiğimde hemen hemen bütün alay oradaydı. Eşyalar toplanıp denk yapılmış, ortada sadece kurşun izleriyle delik deşik olmuş çıplak duvarlar kalmıştı. Masaya oturduk. Silvio'nun yüzü sevinçten parlıyordu. Neşesi az sonra hepimize geçti. Şampanyalar birbiri arkasına patlıyor, kadehler köpürüyor ve cızıldıyor. Aramızdan ayrılacak olan arkadaşımıza bütün kalbimizle iyi yolculuklar, mutluluklar diliyorduk. Yemekten kalkacağımızda akşamın geç saatleriydi. Ayrı ayrı herkesle vedalaşan Silvio, benim de elimi sıktı ve tam çıkmaya hazırlanacağım sırada yavaşça ''Sizinle konuşmak istiyorum, kalın.'' dedi. ''Konuklar gittiler, ben kaldım. Karşı karşıya oturduk. Ses çıkarmadan pipolarımızı doldurup ateşledik.'' Silvio derin bir düşünceye dalmıştı. Az önceki neşesinden eser kalmamıştı şimdi. Balmunu sarılığındaki yüzü, parıldayan gözleri, ağzından çıkan koyu dumanlarla tıpkı şeytana benziyordu. Birkaç dakika geçtikten sonra sessizliği o bozdu. ''Belki de bir daha hiç görüşmeyeceğiz.'' dedi. Ayrılmadan önce size bazı açıklamalarda bulunmak istedim. İnsanların yargılarına pek az önem verdiğimi anlamışsınızdır. Fakat sizi severim. Hakkımda yanlış bir kanıya sahip olmanızın bana ağır geleceğini hissettim. Bir an durdu. Piposunu tütününü tazeledi. Ben gözlerimi indirmiş susuyordum. O sarhoş gibi diye. R'ye yaptığı kabalığı işimi yadırgadınız değil mi? Silah seçmek hakkına sahip olduğum sürece hayatı elimdeydi. Bunu kabul edeceğinizi umarım. Benim içinse hemen hemen tehlike söz konusu değildi. Güellodan kaçışımı bir güce gönüllülükle açıklayabilirim pekala. Fakat yalan söylemek istemiyorum. Eğer kendi hayatımı yüzde yüz güvene alarak rey'i cezalandırabilseydim, bunu yapmakta bir an bile duraksamazdım. Silvio'ya şaşkınlıkla baktım. Böyle bir açıklama aklımın köşesinden bile geçmezdi. Silvio sözlerini sürdürdü. ''Demek istediğim şu. Kendimi ölüm tehlikesine atmak hakkına sahip değilim ben. Altı yıl önce suratıma bir tokat yemiştim ve düşmanım hala yaşıyor.'' İyice meraklanmıştım. ''Onu düelloya çağırmadınız mı?'' diye sordum. ''Yoksa buna engel olan şeyler mi vardı?'' ''Silvio, onunla düello ettik.'' diye yanıtladı beni. İşte düellomuzun andacı da burada. Kattı karton bir kutudan Fransızların Bonnet de Polis dedikleri sırma püsküllü, şeritli, kırmızı bir şapka çıkarıp başına giydi. Alna gelen yerin dört buçuk santim kadar yukarısında bir kurşun deliği vardı. Hafif süvariye alayında görevde bulunduğumu biliyorsunuz, diye sürdürdü sözlerini. Kişiliğimi de anlamışsınızdır. Hep birinci adam olmak isterim. Gençliğimden beri benim en güçlü tutkum budur. Bizim zamanımızda azgınlık modası vardı. Tabii ordunun en azgın adamı da bendim. Ay yaşlığımızla övünürdük o zamanlar. Deniz Devidov'un bir şiirinde göklere çıkardığı ünlü burt soğuğu içki içme yarışında alt etmiştim. Alayımızda sık sık düellolar yapılırdı. Ben de ya tanık ya da taraf olarak hepsinde bulunurdum. Arkadaşlarım taparcasına severler, İkide bir değiştirilen alay komutanlarıyla, Tanrı'nın gönderdiği bir bela olarak kabul ederlerdi beni. Günümün tadını kimi zaman sessizce, Kimi zamanda gürültüyle çıkararak yaşayıp giderken, Günün birinde varlıklı, Adını vermek istemediğim tanınmış bir aileden gelme, Bir genç atandı alayımıza. Talihi böylesine parlak bir adama ömrüm boyunca rastlamadım. Düşünün bir, Gençlik, zeka, yakışıklılık, çılgınca bir neşe, gözünü budaktan sakınmayan bir yiğitlik, bitmek tükenmek bilmez para ve bütün bunlara sahip olan bir adamın sizde yaratacağı etkiyi düşünün bir. Üstünlüğüm sarsılmıştı. O önceleri ünümün çekiciliğine kapıldı, dostluğumu kazanmak istedi. Yüz vermedim. Hiç umursamadan uzaklaştı benden. Ondan nefret etmeye başladım. Halayda ve kadınlar arasında elde ettiği başarılar alt üst ediyordu beni kavga çıkarmak için bela aramaya başladım. Alaylarımı benimkilerden daha önce, daha keskin ve hiç kuşku yok, benimkilerden çok daha iyi niyetli alaylarla karşılıyordu. O işin şakasındaydı. Bense gitgide kinleniyordum. Sonunda bir gün, Polonyalı bir çiftlik sahibinin balosunda bütün kadınların, daha da önemlisi, benimle ilişkisi olan ev sahibisinin onunla çevresinde pervane gibi döndüklerini görünce, Kulağına eğilip çok edepsizce birkaç söz söyledim. Birden büyük bir öfkeye kapılarak tokatladı beni. Kılıçlarımıza davrandık. Kadınlardan bayılanlar oldu. Aramızda girip dövüşmemize engel oldular. Ve hemen o geceden tezi yok, düello etmeyi kararlaştırdık. Tan yeri ağarmak üzereydi. Ben yanımda üç tanıkla birlikte kendi yerimi almıştım. Düşmanımı beklerken sabırsızlıktan içim içime sığmıyordu. İlk güneşi doğmuş, hava ısınmaya başlamıştı bile. Uzaktan göründü. Üniformasını giymiş, kılıcını kuşanmış. Yanında bir tek tanık, yürüyerek geliyordu. Ona doğru yaklaştık. O da yaklaştı. Elinde tuttuğu şapkasını kirazla doldurmuş, arada bir atıştırıyordu. Tanıklar 12 adımı sayıp ayırdılar bizi. İlk atışı benim yapmam gerekiyordu. Fakat o kadar öfkeliydim ki, ellerimin titremesinden korktum. Soğuk kanlılığımı toplamak üzere zaman kazanmak için bu hakkı ona bırakmak istedim. Düşmanım kabul etmedi bunu. Kura çekmeye karar verdik. Talih yine değişmez sevgilisine gülmüş, kurayı o kazanmıştı. Nişan aldı, ateş etti ve şapkamı deldi. Sıra bana gelmişti. Hayatı elimdeydi artık. Olanca dikkatimle yüzüne bakıyor, hiç değilse küçücük bir tedirginlik belirtisi yakalamaya çalışıyordum orada. O, tabancamın karşısında hiç kıpırdamadan duruyor, şapkasından seçip çıkardığı olgun kirazları atıştırıyor, tükürdüğü çekirdekler uçup bana kadar geliyordu. Bu kayıtsızlık allak bullak etmişti beni. Hayatına kendisi değer vermeyen bir adamı öldürmenin ne yararı var diye düşündüm. Aklımda şimşek gibi sakince bir düşünce çaktı. Tabancamın namlusunu indirerek, ''Ölümü umursamadığınız anlaşılıyor.'' dedim. ''Buyurun, kahvaltınızı edin. Size engel olmak istemem.'' ''Bana engel olduğunuz falan yok.'' diye karşılık verdi. ''Buyurun, ateş etmenizi bekliyorum. Fakat yine de siz ateş etme hakkına her zaman sahipsiniz. Dilediğiniz an buyruğunuzdayım.'' Tanıklara döndüm. Şimdilik ateş etme niyetim olmadığını bildirdim. Düello böylece sona erdi. İstifamı verip bu ilçeye çekildim. O günden sonra öç almaktan başka hiçbir düşüncem olmadı. Öç alma saati gelip çattı işte. Silvio, sabahleyin gelen mektubu cebinden çıkardı. Okumam için uzattı. Birisi, herhalde bu işler için görevlendirdiği güvenilir adamı, Moskova'dan, Bilinen kişinin kısa bir süre sonra genç, güzel bir bayanla nikahlanacağını bildiriyordu. Silvio, ''Bu bilinen kişinin kim olduğunu kestirmişsinizdir.'' dedi. ''Moskova'ya gidiyorum. Bakalım bir zamanlar kiraz yiyerek beklediği ölümü düğün öncesinde de aynı kayıtsızlıkla karşılayabilecek mi?'' Bunu söyleyip ayağa kalktı. Şapkasını yere çaldı, kafeste bir kaplan gibi odasına arşınlamaya başladı. Onu çıt çıkarmadan dinliyor, birbirini tutmaz, çelişik duyguların etkisi altında heyecanlanıyordum. Bu sırada içeri giren uşak, atların hazır olduğunu bildirdi. Silvio elime hararetle sıktı. Öpüştük. Birisi tabancalarla, öteki eşyalarıyla dolu iki bavulun daha önce yerleştirildiği arabaya bindi. Bir kez daha vedalaştık. Araba hareket etti. Birkaç yıl geçmişti aradan. Ailesel bir takım nedenlerle N ilçesinin yoksul bir köyüne yerleşmek zorunda kalmıştım. Bir yandan çiftlik işleriyle uğraşıyor, öte yandan bir zamanlar yaşadığım gürültülü, kaygısız hayatı düşünerek sessizce iç çekiyordum. En kötüsü de sonbahar ve kış gecelerini yapayalnız geçirmek zorunluluğuydu. Muhtarla çene çalarak, işlerle uğraşarak, yeni kuruluşları gezerek akşama kadar şöyle vakit geçirebiliyor... Fakat hava kararmaya başladığımı, ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemez oluyordum. Dolapların altından ya da kilerden bulup çıkardığım birkaç kitabı ezberlemiştim neredeyse. Gillerci başı olmanın, şöyle böyle anımsayıp anlattığı masallardan gına gelmişti artık. Köylü kadınların söylediği şarkılarınsa içimi karartmaktan başka işe yaradıkları yoktu. Başımı ağrıtmasa kendimi büs bütün içkiye kaptırabilirdim. Sonra itiraf ederim ki. Can sıkıntısı yüzünden kendini içkiye veren yani ilçemizde bol bol bulunan en can sıkıcı tiplerden ayyaşlardan biri olup çıkacağımdan korktum. Konuşmaları genellikle öğürtü ve mızmızlık olan birkaç can sıkıcıdan başka yakın komşumda yoktu. Onlarla birlikte olmaktansa yalnız kalmak çok daha iyiydi. Benim çiftliğin dört vers ötesinde büyük bir yurtluk vardı. Kontes beğenindi bu yurtluk. Fakat kendisi değil... Kahyası oturuyordu burada. Kontes, yurtluğuna evliliğinin ilk yılında gelmiş, topu topu bir ay kalmış. Ben, yapayalnız hayatımın ikinci baharındayken, Kontes'le kocasının yazı köyde geçirecekleri haberi geldi. Gerçekten de haziran başında çıkıp geldiler. Zengin bir komşunun gelişi, köyde yaşayanlar için önemli bir olaydır. Çiftlik sahipleriyle adamları, bunu olayın iki ay öncesinden konuşmaya başlarlar ve bu konuşma, Olayın üzerinden üç yıl geçinceye kadar sürüp gider. Bana gelince ne yalan söyleyeyim, genç ve güzel komşumun geleceğini işittikten sonra içim içime sığmaz olmuştu. Onu bir an önce görebilmek arzusuyla yanıp tutuşuyordum. İşte bu nedenle gelişlerinin ilk haftasında bir pazar günü yemekten sonra en yakın bir komşuları ve sadık vendeleri olarak kendimi onların yüksek katlarına sunmak üzere köyüne yollandım. Muşak beni kontun çalışma odasına aldı. Gelişimi bildirmeye gitti. Geniş, gösterişli bir odaydı bu. Duvarlara her birinin üzerinde büstler bulunan kitap rafları yerleştirilmişti. Mermer şöminenin üzerinde büyük bir ayna vardı. Döşemeler yeşil çuhayla kaplanmış, üstlerine halılar serilmişti. Yoksulluğum lüksü unutturmuştu bana. Bir de çoktandır yabancı zenginliklere kapalı olduğundan ürkekleştim. Taşralı bir ricacı, Bakan'ın nasıl yürek çarpıntısıyla beklerse kontu öyle beklemeye başladım. Az sonra kapıdan 32 yaşlarında yakışıklı bir adam girdi içeri. Candan dostça bir tavırla yaklaştı. Ben toparlanmaya, kendimi tanıtmaya çalışırken o daha önce davrandı. Oturduk. Kontun serbest ve zekice sohbeti benim ürkekliğimi gidermişti. Fakat tam kendimi toparlamışken bu kez kontesin içeriye girmesiyle yeniden allak bullak oldum. Çok güzel bir kadındı gerçekten. Kont tanıştırdı bizi. Rahat görüneyim istiyordum. Fakat kayıtsız bir tavır takınmaya çalıştıkça daha beter elim ayağıma dolaşıyordu. Kont ve Kontes bana kendimi toparlayabilmem, bu yeni tanışıklığa alışabilmem için zaman kazandırmak düşüncesiyle tıpkı yakın bir dost yanındalarmış gibi kendi aralarında konuşmaya başladılar. Ben de bu arada odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya, Tabloları, kitapları gözden geçirmeye koyuldum. Resimden anlamam, fakat tablolardan bir tanesi ilgimi çekti. İsviçre'den bir görünümdü bu. Ama beni etkileyen şey, görünümün kendisi değil, tabloda birbiri üzerine binmiş iki kurşun deliğinin bulunuyor oluşuydu. Konta dönerek, ''Yaman bir atış.'' dedim. ''Evet.'' diye karşılık verdi. ''Fevkalade bir atış.'' ''Nişancılığınız iyi midir?'' Sözün ilgili olduğum bir konuya gelmesine sevinerek, oldukça dedim. 30 adım uzaktan bir iskambil kağıdını vurabilirim. Fakat alışık olduğum bir tabancayla ateş edersen. Kontes büyük bir ilgiyle, sahi mi? dedi. Ya sen dostum, 30 adımdan bir iskambil kağıdını vurabilir misin sen de? Kont, bir gün deneriz diye yanıtladı onu. Zamanında fena nişancı değildim, ama dört yıldır tabanca değimi değilim. Ho, dedim. Öyleyse iskambil kağıdını girme adından bile tutturamayacağınıza bahse girerim efendimiz. Bir alışkanlık işidir bu. Kendi deneyimlerimden öğrendim bunu. Alayımızın en iyi atıcılarından sayılırdım. Bir ara tabancamı onlarıma verdiğimden tam bir ay silah değmedi değilime İnanır mısınız efendimiz bu bir ayın sonunda yaptığım ilk atışta 25 adım uzaklıktaki bir şişeyi üst üste tam 4 kere tutturamadım. Alayımızda alaycı, hazır cevap bir yüzbaşı vardı. ''Kardeş'' dedi. ''Galiba kıyamıyorsun şişeye.'' ''Hayır efendimiz, sık sık alıştırma yapmazsanız ustalığınızı verirsiniz. Bütün ömrümde tanıdığım en iyi atıcı her gün yemekten önce en azından üç atış yapardı. Onun için bir kadeh vodka içmek gibi bir alışkanlıktı bu.'' Söze katılışım ev sahiplerini çok sevindirmişti. Kont, ''Peki nasıl bir atıcıydı bu?'' diye sordu. ''Bakın nasıldı efendimiz.'' Duvara bir sinek konduğunu ve onun bunu gördüğünü düşünelim. Kontes, gülüyorsunuz ama inanın doğru söylüyorum. Evet. Diyelim duvara bir sinek kondu ve o bunu gördü. Kuska tabanca mı getir diye bağırırdı uşağını. Kuska dolu tabancayı getirir, o da bir atışla duvara yapıştırırdı sineği. Şaşılacak şey, dedi Kont. Peki adı neydi bu bayın? Silvio, efendimiz. Kont yerinden sıçrayarak, ''Silvio?'' diye haykırdı. ''Siz Silvio'yu tanıyor musunuz?'' ''Nasıl tanımam, efendimiz? Dostumdu kendisi. Alayda hepimiz kardeş gibi severdik onu. Fakat beş yıldır haber alamadım. Demek siz de tanıyorsunuz onu, efendimiz?'' ''Tanıyordum. Tanıyordum. Hem de çok yakından tanıyordum. Size başından geçen... Fakat sanmıyorum, hayır, size başından geçen tuhaf bir olaydan söz etmedi mi hiç?'' Bir balodaki çapkının birinden yediği tokat olmasın bu efendimiz. Bu çapkının adını da söylemiş miydi? Hayır söylememişti efendimiz. Birden bire gerçeği sizinlemiştim. Fakat durun dedim. Özür dilerim. Bilmiyordum. Yoksa siz miydiniz?'' Kont oldukça keyifsiz bendim dedi. Şu üzerinde kurşun delikleri bulunan tabloda onunla son karşılaşmamızın anıcadır. Kontes Ah, sevgilim'' dedi. ''Ne olur söz etme bundan. İşitmek bile istemiyorum.'' ''Kont?'' ''Hayır'' dedi. ''Her şeyi anlatacağım. Dostuna nasıl hakaret ettiğimi biliyor. Varsın Silvio'nun nasıl öç aldığını da öğrensin.'' Koltuğunu bana doğru yaklaştırdı. Can kulağıyla dinlediğim şu hikayeyi anlattı. ''Bundan beş yıl önce evlendim. Evliliğimizin ilk ayını ve honeymoon'u, balayını burada.'' ''Bu köyde geçirdik. Hayatımın en güzel dakikalarını, yine hayatımın en kötü anlarından birini bu evde yaşadım. Bir akşam üstü karımla atlı bir gezintiye çıkmıştık. Atının huysuzlanacağı tuttu. Karım korkup dizginleri bana bıraktı. Eve yürüyerek dönmeye koyuldu. Ben ondan daha önce vardım. Havluda bir yolcu arabası duruyordu. Adını vermeyen, benim ne işi olduğunu söylemekle yetinen bir adamın çalışma odamda beklemekte olduğunu bildirdiler.'' Odaya girdim. Alacakaranlıkta sakalları uzamış, toprak içinde bir adam gördüm. Tam şurada şöminenin yanında duruyordu. Bu yüz anımsamaya çalışarak yaklaştım. Yabancı soğuk bir sesle "Beni tanımadınız galiba komtu." dedi. "Silvio," diye haykırdım ve ne yalan söyleyeyim, saçlarımın bir anda dimdik olduğunu hissettim. "O ta kendisi," dedi. Ateş etme sırası bendeydi. Tabancamı boşaltmaya geldim. Hazır mısın? Tabancası yan cebinden sarkıyordu. On iki adım sayıp durdum. Karım gelmeden bir an önce ateş etmesini diledim. O elini ağırdan alıyordu. Işık istedi. Mum getirdiler. Kapıyı kilitledim. Odaya kimsenin girmemesi için emir verdim. Bir kez daha diledim ateş etmesini. Tabancasını çıkardı, nişan aldı. Saniyeleri sayıyor, karımı düşünüyordum. ''Benim için korkunç bir dakika geçti.'' Silvio kolunu aşağı indirerek ''Tabancam kiraz çekirdekleriyle dolu olmadığı için üzgünüm.'' dedi. ''Kurşun ağırdır. Bu iş düellodan çok cinayete benziyor gibi geldi bana. Silahsız bir adama ateş etmeye alışkın değilim. Yeniden başlamalıyız. İlk ateş için kura çekeceğiz.'' Başım dönüyordu. Kabul etmiyordum galiba. Fakat son bir tabanca daha doldurduk. Kura çekmek için iki kağıt büktük. Bir zamanlar benim attığım kurşunla delinen şapkasına koydu onları. Kurayı ben kazandım yine. "Hiç unutamayacağım alaylı bir gülümsemeyle. Şeytan gibi şanslısın kont." dedi. Nasıl oldu? Bana bunu nasıl yaptırdı bilmiyorum ama ateş ettim ve kurşun işte şu tabloyu deldi. Kont Üzerinde kurşun deliği bulunan tabloyu gösteriyordu parmağıyla. Yüzü alev alev yanıyordu. Kontes'in benzi elinde tuttuğu mendilden de daha beyaz olmuştu. Bense gırtlağından bir haykırış çıkmasına engel olamadım. Kont, ateş ettim ve çok şükür tutturamadım diye sürdürdü sözlerini. O zaman Silvio, o anda korkunçtu gerçekten, nişan aldı. Birden kapı açıldı. Maşa koşarak içeri girdi. Bir çığlık kopararak boynuma atıldı. Onun gelişiyle yeniden soğukkanlılığımı kazanmıştım. ''Sevgilim, görmüyor musun şaka ediyoruz?'' dedim. ''Korkacak ne var? Git bir bardak su iç gel de eski dostumu tanıtayım sana.'' Maşa'yı inandıramamıştım. Korkunç Silvio'ya dönerek ''Kocam doğru mu söylüyor? Şaka mı ediyorsunuz gerçekten?'' diye sordu. ''Silvio, o hep şaka eder Kontes'' diye karşılık verdi. Bir keresinde şakacıktan tokatlamıştı beni. Yine şakacıktan şu gördüğünüz şapkamı kurşunla delmişti. Az önce şakacıktan ateş edip vuramadı beni. Şimdi de benim içimde şakalaşmak isteği uyandı birdenbire. Sözlerini bitirince kolunu kaldırdı. Karımın yanında nişan olmak istedi bana. Maşa ayaklarına kapandı. Öfkeden boğulurcasına ''Maşa kalk!'' diye haykırdım. ''Utanmıyor musun?'' ''Bayım, ''Siz de zavallı bir kadınla eğlenmekten vazgeçin. Ateş ediyor musunuz, etmiyor musunuz?'' ''Etmiyorum.'' dedi Silvio. ''Senin şaşkınlığını, korkunu gördüm ya, seni bana ateş etmek zorunda bıraktım ya, benim için bu kadarı yeter. Beni hiç unutmayacaksın. Vicdanınla baş başa bırakıyorum seni.'' Bu sözleri söyleyip çıkarken kapının yanında durdu. Az önce tabancamdan çıkan kurşunun derdiği tabloya bir göz attı. Doğru dürüst nişan bile almadan bir el ateş edip çıktı. Karım bayılmıştı. Adamlarım onu durdurmaya göze alamıyor, korku içinde arkasından bakıyorlardı. Kapı önündeki taş merdivene çıktı. Arabacısına seslendi ve ben henüz kendime gelemeden arabasına binip gitti. Kont sustu. Başlangıcı bir zamanlar beni çok sarmış olan bu hikayenin, böylelikle sonucunu da öğrenmiş oluyordun. Hikayenin kahramanıyla bir daha hiç karşılaşmadım. Alexander Ipsilanti ayaklanması sırasında heteryacı birliklerinden birine komanda ederken, Skulyana bölgesindeki çarpışmalardan birinde vurulup öldüğünü söylüyorlar. Son